Eskiden komplolar kolay izlenemeyecek biçimde yapılır, işin arkasında başka iş olduğunu iddia edenlere Komplocu ne olacak diye hücum edilirdi. Ya komplocular acemileşti ya da işlerine böylesi geldiği için artık gözlere sokarcasına yapılıyor komplolar. Son örneği İslam dünyasını karıştıran uğursuz film. Halkları kışkırtmak için özel imal edildiği her halinden belli filmin hazırlayıcıları ilk günden ortaya çıktı. Biri para bulmuş, diğeri oyuncuları ayarlamış, bir başkası 14,5 dakikalık fragmanı YouTube'a koymuş, sonuncusu da Mısır'daki bir gazeteciyi filmden haberdar etmiş. Komplo ayan beyan ortada. Bugüne kadar 20'ye yakın insanın ölümüne yol açtığı böyle giderse ölü sayısının yüzlerle ifade edilebileceği bir noktaya ulaşabilecek film komplosu içinde yer alanlara herhangi bir yasal işlem yapılmadı. Adını medyanın kerpetenle sökercesine keşfettiği baş komplocu bile sakın yanlış anlamayın zanlı değil sadece bilgisine başvuruldu muamelesine tabi tutuldu. Polis merkezinde ifade verdi o kadar. O gün bugündür güvenlik güçlerinin koruması altında adam. Neden diye sorulduğunda verilen cevap burası Amerika özgürlükler ülkesi oluyor. Oysa geçenlerde bir başka vesileyle de yazmıştım. Ülkenin önde gelen aydınlarının burası sahiden Amerika mı kuşkusuna düşürecek büyük bir değişim geçirdi. Özgürlükler ülkesi Amerika. Bu yılın başlarında Tarek Mahena adındaki 29 yaşındaki bir genç internette rahatça ulaşılabilen cihada katılmanın 39 yolu broşürünü tercüme etti diye 17,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tarek Mahena Massachusetts eyaletinde yaşayan Amerikan vatandaşı bir Müslüman. Aynı günlerde Filistin asıllı Amerikan vatandaşı 22 yaşındaki bir genç kız da okul kütüphanesinde ders çalışırken kelepçelenip polis merkezine götürüldü ve tam 12 saat sorgulandı. Genç kızın bu muameleye maruz kalması için herhangi bir suçu yoktu. Müslümana ayrı, Müslüman olmayana ayrı standartları olan bir ülke mi Amerika? Evet. Maalesef öyle. Ülkede Müslüman sayısı nüfusun %1'ini ancak oluştururken, Müslümanlara karşı işlenen nefret suçları 2010 yılında %13'e vardı. Ülkedeki 11 Eylül 2001 sonrası oluşan siyasi iklim bu sonucu doğuruyor. 2010 yılında yapılan ciddi bir kamuoyu yoklamasına göre, Amerikalıların %49'u İslam ve Müslümanlar hakkında Olumsuz görüş sahibi bir başka kamuoyu yoklamasında Amerikalıların yüzde 62'si hayatlarında tek bir Müslüman tanımadıklarını itiraf etmekte. Bilmediği, tanımadığı kişiler hakkında olumsuz ve düşmanca duygular beslemek daha kolay oluyor doğal olarak. Gerçekler bu olduğu halde her gün birinin sırf Müslüman olduğu için nefret suçuna maruz kaldığı Amerika'da birileri sonuçta çok sayıda insanın hayatını kaybedeceğini bile bile komplo tezgahları kurabiliyor İlk vukuatta Amerika'nın Libya Büyükelçisi oluyor. Ancak suç ile suçlu arasındaki ilinti apaçık olduğu halde burası Amerika Özgürlükler Ülkesi mazereti arkasına sığınılarak komplocu koruma altına alınıyor. Öfkenin giderek yoğunlaşmasında bu çarpıklığın rolü yok mudur ne dersiniz diyor yazar Fehmi Koru.